Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Ee, Saramago'nun e, çocuklar için yazdığı bir kitaptan söz edeceğim. Ee, i̇lginç de bir kitap. İlginç de bir kitap, evet. Yani gerçekten birçok açıdan ilginç bir kitap. Ee, Saramago'nun yine saramagoluğunun yaptığı bir kitap. Ee, yakın zamanda Kırmızı Kedi e, kitabı yayınlarından e, çıktı bu kitap. Saramago yazmış ve... E, Nasıl okunduğunu adını gerçekten bilemiyorum resimleyen kişinin ama yani Hoao o Kaytano gibi bir şey e, okunuyor gibi olsa gerek e, ve Emrah İmre tarafından Türkçeye e, çevrilmiş. E, Saramago e, kitabın başında e, yine okurlarıyla konuşuyor. E, ya bunu ara ara yapıyor gerçi mesela işte geçenlerde yani bu bir yetişkin kitabı ama Helena'nın Rüyaları diye bir kitap. Hı hı. bundan işte kitabıyla ilgili bir yazı yazmıştım orada da o kitapta da yine benzer bir biçimde önce bir okurla sunuş, yapıyor, evet, sunuş yapıyor Şimdi başka bir özelliği daha var bu konuşma sırasında yaptığı bir şey daha var Saramago'nun yani öyle bir o kadar mütevazı davranıyor ki artık ironiye varıyor o mütevazılık yani hani hı. Ya yoksa mütevazlık de değil mi ne gibi bile olabilirsin yani hani öyle bir şey burada da benzer bir şey söylüyor ee, işte önce şundan bahsediyor çocuk öykülerinin nasıl olması gerektiğine dair hani böyle bir vardır çok ya yani çok da konuşulan evet. bir konu bir de çok kalıp şeyler söylüyor yani hani ben bununla da dalga geçtiğini düşünüyorum. Yani Aha. bunu böyle yazıyor olmasının bir nedeni olsa gerek o da olsa olsa dalga geçmektir diye düşünüyorum. İşte mesela diyor ki çocuk öyküleri basit sözcüklerle yazılmalıdır. Çünkü çocuklar yaşça küçük olduklarından az sayıda sözcük bilirler ve karmaşık sözcüklerden pek hoşlanmazlar. Ben de böyle öyküler yazabilmeyi çok isterdim ama ne yazık ki bunu bir türlü öğrenemedim. Mesela bir de hani o kadar yalındır ki normal yani Saramago'nun dili yalındır yani ama hani bu şeyi söylüyor. Kalıp bir bilgi bu. Hı hı. E, ve hani bununla ilgili de kendisine dair bir şey söylüyor. Hani hem o ironik mütevazılığı görüyoruz burada. <gülüyor> e, görüyoruz işte, derken bu arada e, Saramago'nun resmini de görüyoruz burada. Yazarım Anlatırken yani, onun resmi de çizilmiş. Evet yani o masasının başında ve işte e, üzeri türlü çeşit pulla dolu. E, işte Çalışırken yani birkaç karede. Onun masasında görüyoruz işte elinde bir su bardağıyla vesaire. Ee, işte sabır konusunda da bu, bu tür öyküleri yazarken hem sözcükleri doğru seçilmek hem de açık bir yılını anlatıp büyük bir sabır gereklidir. Hı hı. Mesela ben de çok sabırsızım ama falan gibi. Kendisine bir miktar giydirdikten sonra işte anlatacağı öykünün girişine geliyoruz şimdi de. Eğer diyor bu saydığım özelliklere sahip olsaydım çok eskiden uydurduğum bir öykü de anlatabilirdim. Yani biraz sonra anlatacağı öyküyü niye anlatmadığını anlatıyor. İyice kafalar karıştı. <gülüyor> i̇şte bu daha doğrusu bu şimdi anlatacağı şeyin kısa bir özet olduğunu söylüyor. <gülüyor> o anlatmadığı, bu özelliklere sahip olmadığı için anlatmadığı öykünün kısa bir özetini bize e, sunacakmış biraz sonra. E, Ama özeti sunana kadar o kadar çok geçiyor ki. Yani... <gülüyor> nereye varacak diye ben ilk okurken... Böyle bir süre sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Tabii, tabii. Sonradan öyküye girince ama bir anda kapılıp gidiyorsun. Tabii ama gidiyorsun. şimdi bu bölümde yine bir kere daha kendisine bir giydiriyor. Öykümün büyülenmiş prenseslerle ve perilerle dolu masallardan beri yazılan tüm öykülerin en güzeli olduğu gibi bir düşünceye kapıldıysam kibrimi affedin. İnsanın bu yaştan sonra değişmesi zor diye. Yani ne diyorsun değil mi aslında biraz öyle bir durum var. Efendim işte ondan sonra Öykü'ye artık neredeyse girdik. Evet. <gülüyor> i̇şte e, yazmak istediğim ama yazamadığım Öykü'de bir köy varmış. Mesela Öykü'nün ilk cümlesi bu. E, i̇şte bu köyde bir çocuk yaşıyor. E, ve e, bu çocuk e, işte evin arka bahçesinden çıkıp e, nehrin kıyısına kadar iniyor. Ondan sonra da e, nehir boyunca ilerleyerek... E, yalnız başı, yani bir eşik aşacak. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, aslında hani bir e, öyküde olması gereken kimi işte özellikler var. İşte mesela bir şekilde bir tetik lazım yani. Hani Hı -hı. kahramanın bir davet alması lazım. Ee, onu harekete geçirecek bir şey lazım. Burada işte e, belki de canı sıkılıyor. Yani basitçe hani böyle canı e can sıkılıyor. Can sıkıntısı da iyi bir tetik. En iyi tetiklerden bir tanesi. İşte ve e, çıkıp bildiği topraklar aslında buralar ee, belli ki hı hı. E, büyük bir iç rahatlığıyla ya da en azından kendi güvende hissettiği e, ya da bu, bütün bunları düşünmediği bir ortam e, fakat sonunda bir sınıra geliyor hı hı. yine hani bir eşik aşması lazım güvenli olduğu alışık olduğu bildiği yerden kahraman çıkması lazım işte bir sınıf oradan itibaren Mars gezegeni başlıyormuş diye. Çok güzel. <gülüyor> tabii hani e, tabii bu edebi tuhaflığın sorumluluğu çocuğa değil böyle bir cümleyi öyküye katabileceğini düşünen yazara aitmiş diye. Peşinden de bu ne <gülüyor> ekliyor? Yani sürekli bir gidip geliyoruz yani öyküyle Saramago arasında. İşte işte bu nokta yine hani herhangi bir öyküde olması gereken şeylerden birisi. Kahramanımız kendine soruyor yola devam edeyim mi etmeyeyim mi? Mesela Saramago doğrudan sordurmuş çocuğa yani yola devam edeyim etmeyim etmeyeyim mi diye. Bir de çocuk kahramanımızın aklına edebiyatla alakasız bir soru gelmiş. Yoluma Diyor. devam edeyim mi e etmeyeyim mi? Ki yani tam da edebiyatın göbeğinde bir soru sayılabilir. Mitolojinin göbeğinde bir soru sayılabilir bu. Şimdi bu da çok Çünkü ilginç. genelde yola devam ederler. E, e, o zaman öykü olmaz, olmaz zaten. evet. Yani ondan sonra işte nehir işte kavisler kıvrılıyor bilmem ne işte böyle ağaçlar güzel çiçekler börtü böcek falan filan derken yavaş yavaş çiçekler ağaçlar seyreliyor böyle kuru bir topraklara geliyor ve karşısına böyle ters çevirmiş tas gibi duran bir tepe çıkıyor toprak parçası çıkıyor o tepeye de tırmanıyor çocuk bir bakıyor orada solmak üzere ölmek üzere olan bir çiçek var Susuz kalmış yani. Kurak Aha. bir yerde susuz kalmış bir çocuk. Ne yapsam ne yapsam nehir geliyor aklına. Çok uzak. Ta nerede bıraktık nehri yani. Evet. Bir sürü yol geldi çocuk. Ama olur mu? Olur diyor çocuk. İşte hani. E, Mars'a kadar gittiyse. Ya. Yani hani. E, bu arada hani böyle bir gezegen değiştirince. Bir küçük prens dokusu da oluyor tabii. E, yani. Önemli değil diye düşünüp. Hani bütün o yol. Çocuk. Ee, tekrar düşüyor yolu işte gitmiş ve e, gidiyor işte nehre avuç avuç e, su taşıyıp e, işte çiçeği suluyor ve çiçek sonunda canlanıyor ve e, canlanmakla kalmıyor. Yani çocuk böyle 20 kere 30 kere gidiyor burada onu şöyle açıklıyor mesela işte e, çocuk 20 kez gidip gelmiş 100 bin kez aya gitmiş falan diye yani böyle bir anlatım var burada. Çiçek e, kocaman oluyor bu sırada evde bu tip durumlarda e, diyor ki bak şöyle söylemiş. Ee, aradan saatler geçmiş ve çocuğun annesiyle babası böyle durumlarda adet olduğu üzere müthiş kaygılanmaya başlamışlar. Yani hani öyküde başka nasıl olabilir ki zaten diye hani e, ondan sonra e, ve çocuğu aramaya çıkıyor insanlar falan. Bu arada e, hani çiçeği suladı ya çocuk orada uyuyakalıyor yorgunluktan. E, sonunda çok uzakta böyle devasa bir çiçek görüyor insanlar. Bir gidiyorlar dibinde çocuk uy uyuyor. Üzerinde de böyle Gökkuşağı renkleriyle bezeli bir yaprak örtülü. Ha, Tabii çiçekten e, bir yaprak armağını. o. Çiçeğin armağanı. Çiçeğin armağanı. Çocuğu bir mucize gibi işte kucaklayıp evlerine götürüyorlar. Ve e, işte, e, işte diyor ki daha sonradan çocuğu sokak, sokakta görenler onun hem kendisinin hem de diğer insanların boyundan büyük bir iş başarmak için köyden ayrıldığını söylemişler. Öykümüzün ana fikri budur işte. Diyor ve en sonunda da... Diyor ki anlatmak istediğim öykü buydu. Hani anlatamadığı hı hı. ama anlatmak istediği öykü buydu. Ee, çocuklara öyküler yaz, yazamadığım için üzgünüm. Ama belki... E, hani ana hatlarını kavramışlarsa bu öyküyü... Belki onlar yazarlar. Ben de bir gün bu öyküyü tek okurum. Çok güzel. Tekrar diye. Ya çok güzel. Çünkü şöyle çok güzel. Aslında bütün anahtarları veriyor. Bir öykü yazmak için neye ihtiyacımız var... Bu öyküde ne olsun? Bak bir çiçek olsun, o soluyorsun Çocuk onu bulsun, sulasın Putasın. tamam. Bunun için hangi anahtarlara ihtiyacımız var hepsini veriyor. Evet. Yani bize Saramago... Öykü e... dersi veriyor aslında. Evet. Bu bir edebiyat dersi. Çok net. E, bence bu bir edebiyat evet. dersi. Bize bir öyküyü nasıl yazmamız gerektiğini anlatıyor Saramago. Yani çocuklara yönelik böyle bir kitap hazırlamış. Ve bunu e, hani öyle bir biçimde yapıyor ki Normalde bunun aklımıza gelmemesi gerekirdi. Yani çünkü zaten öyküye kapılıp gidiyorsun. Tabi yani. Sonra... Ha bir de şöyle bir şey. Çok okuduğunda bir boşluk da düşünüyorsun. Yani ne oldu ki şimdi tam da bir şey oldu mu ki diye. Çünkü o kadar çok boşluk var ki sen doldurasın diye. Hı hı. Aslında hiç boşluk yok. Ama hani aralara sızabildiğin bir sürü. Alan var dolayısıyla e, öyküyü birlikte oluşturuyormuşsun gibi bir şeye de dönüşüyor bu yani arasını doldurabilir, etlendirebilirsin bunu yani bütün e, olması gereken her şey var burada sadece e, uzun uzun anlatmamış yani sanki gibi bir durum var. O yüzden kitap çok e, çarpıcı tabii kitabın resimlerinden e, bahsetmeye pek zaman kalmadı ama resimler de... Ya, e, resimlerden hayli resimlerden konuşabiliriz. Evet, resimler de hayli e, özel. E, yani hem soyut evet. resimler, işte bir sürü renk lekesi, katman katman, bir sürü gönderme. İşte mesela çocuğun ha biri avuç avuç su taşıdığı şeyde, hani şu dünya küresinin böyle portakal kabuğu gibi açılmış olduğu Hı -hı. bir şey vardır işte üzerinde ülkeler görüntü falan. Mesela onu görüyoruz. işte üzerinde avuç çizimleri falan. Bazıları böyle doğrudan. işte mesela dünyanın en büyük çiçeği ya o. Çiçeğin yanında mezuro var mesela. Arkasında evet, gövdesini destekliyor. Aralarda böyle farklı bir şeyler. Mesela farklı perspektifler. Çok yakın planlar. Çok geniş planlar. Birdenbire çıkıyor. Çok fazla doku var. Kolaj çok var. Çok doku var. Çok fazla o farklı çiçeğin, malzeme var. Çorak topraklarında gerçekten tuvalin üstünde Toprak ya da hani evet, öyle, evet, öyle şeyler bir sürü kullanmış. şey var. Bir de ilginç bir biçimde e, bazı sahnelerde e, tersten e, öykü yazan bir kalem görüyoruz. Öyküden bir cümle hı hı. içeren. Mesela o da hani böyle başka bir durum. Ona bakıyorsun yani mutlaka bir yabancılaştırma efekti gibi olmuş birazcık. E, toplamda e, bir öykü nasıl yazılır sorusuna hiç çaktırmadan dolu dolu yanıt veren bir kitap Kırmızı Kedi'den çıktı Saramago'nun yazdığı adını telaffuz etmeyi bilmediğim Hoa Kaytano tarafından resimlenen ve Emrah İmre tarafından Türkçe'ye çevrilen bir kitap bu. Dünyanın, en büyük, Dünyanın en büyük çiçeği adlı kitap biz bu kitabı armağan etmek istiyoruz birdolabkitap.com'dan bu yayının band kaydına Kaydını yayınlayacağız ve o sayfaya yorum bırakan takipçilerimizden birine çekilişte bu kitabı armağan edeceğiz. Aklınızda bulunsun, ilginizi çektiyse kitabı bu şekilde de edinebilirsiniz belki diye. İstersen bir müzik arası verelim. Verelim, ondan sonra başka bir çocuk kitabı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. There's a fly in the sugar bowl, shoot flash shoo. you. Fly in the sugar bowl, shoot flash shoo. you. There's a fly in the sugar bowl, shoot flash shoo. you. Skip to Malou my darlin'. Skip, skip, skip to Malou. Skip, skip, skip to Malou. Skip, skip, skip to Malou. Skip to Malou my darlin'. I'll just bet that you all know this song, But you know, you can change the words around on these old songs, because they belong to all of us. For instance, when I was a little boy, I had this little sister, well, I still have her, she's just not so little anymore, her name's Luann, we called her Lulu, and we sang this song like this. Cows in the cornfield, what'll I do? Or cows in the cornfield, what'll I do? There's a cow in the cornfield, what'll I do? Skip a my Lulu, my darling. Loo, loo, skip to my loo, loo, loo, skip to my loo, loo, loo, skip to my loo, skip to my loo, my darling. My darling When I lost my partner What'll I do? I lost my partner What'll I do? I lost my partner What'll I do? I'll skip to my lula My darling Well, I find another My well, daddy's old hat was torn in two. Daddy's old hat was torn in two when he saw the hat. He went a boohoo, skip it to my lula, my darling. Well, But you're my doola, my darling All right Oh, that's good now, let's 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı bir dolap kitap. Ne ile devam ediyor? Kardeşimle başım dertte. Hmm. <gülüyor> Adının da çok güzel özetlediği gibi bir aile ve kardeş çatışması kitabı ile devam ediyor. Ee, İngiltere'nin en tanınmış, en sevilen, kitapları en çok satan çağdaş yazarlarından biri olan Jacqueline Wilson tarafından yazılmış bir kitap. Bu Kardeşimle Başım Dertte. Ee, Epsilon yayınlarından çıkmıştı bu kitap. Ee, daha önce Epsilon'dan e, bir Jacqueline Wilson Kitabı daha çıkmıştı sanıyorum bahsetmiştik de ondan. Ee, başka bir klasik kitaba gönderme yapıyordu orada Wilson. Ee, kitabın resimleri Nick Sherat'a ait. Ee, zaten Jack Wilson kitaplarında çok rastladığımız bir çizer. İkisi çok Julia anıtsın, Axel şefler gibi hep bir aradalar. Ee, kitabı Türkçe'ye çeviren de Duygu Filiz. Kardeşimle başım dertte iki kız kardeşin öyküsünü anlatıyor ve bu iki kız kardeş taban tabana zıt bir abla kardeş. Kitabın arka kapağında en gıcık özellikleriyle ablam diye küçük kardeşin gözünden ablayı özetleyen böyle bir nasıl diyeyim şema gibi bir poster gibi Madeline, bir evet. şey var işte. Ee, tam bir şımarık kız çocuğu, aşırı titiz ve pembe, iyi <gülüyor> dediği zaman zaten ablayla ilgili bir fikir ediniyoruz. Kardeşin bakış açısını da çok net olarak görebiliyoruz. Ee, abla, Melisa tam da kardeşinin dediği gibi işte e, pembelerle sarılı, işte parıltılı saç tokaları, kurdeleler cicili bicili şeyler seven ve bir kız işte dudak parlatıcıları sürüyor işte makyajla ilgileniyor işte e, pufidik oyuncakları var falan. derli toplu cici bir kız çocuğu e, hikayeyi anlatan onun küçük kardeşi ise Martina e, Marti Sığınağı adı verilen odasında işte bir ranzası var ve orası onun sığınağı ve kendini alabildiğini özgür hissettiği tek yer ee, en sevdiği şey de Ranzasının tepesine çıkıp muhteşem Martin olağanüstü maceralarını çizmek. Hı, Sürekli güzelmiş. çizim, e, çizgi öyküler, karikatürler yapıyor. Ve ablası ne kadar pembe seviyorsa Martina da o kadar e, ya da kısaca Marty diyorlar o kadar nefret ediyor böyle şeylerden. E, pasaklı, odası darmadağınık, işte e, sarsak her şeyi işte yani Dolabının orası burası kırık dökük böyle bir kız çocuğu bu ve annesi hiç memnun değil ee, onun bu halinden. Ya. Abladan onun memnun bu. mu anne? Memnun ve Martin'in de olması gerektiği gibi bir kız çocuğu olmasını e, istiyor. Of, böyle bir zormuş. beklentisi tamam. var. Ee, anneleri okulda çalışıyor okul sekreteri. Ama ek iş olarak işte aileye gelir getirsin diye dikiş dikiyor. Odasının, yatak odasının bir bölümünü böyle küçük bir dikiş atölyesine dönüştürmüş ve e, Marty'e bir gün bir parti için işte bir tanıdıklarının kızına bir şey dikiyor. Ve kız çok tombul güzel durmuyor aslında ve bir tür promosyon çalışması gibi Martina'ya da bir giysi dikiyor. Martina'nın hmm. hiç de tarzı olmayan bir giysi ve annesinin zoruyla bir doğum günü partisine gönderiyor. Bebeğinler bunu yapıyor bazen evet. çok fena bir şeydir ya çok kötü bir histir o yani. Ve bir biçimde beğeniliyor. Başka insanlar da böyle elbise siparişleri veriyor. İşte annenin işleri açılıyor. Ay, Bu arada babası bir turizm acentası aj işletiyor ama evde ev içinde ofisi ama hiç. İşi yok yani iş alamıyor o yüzden yani Aslında olarak, işletemiyor yani. Evet o yüzden böyle bir ek gelire ihtiyaç var ve annesi e, hani biraz fedakarlık yapmalısın diyerek e, ikna etmeye çalışıyor kızını. E, ve dediğim gibi bu e, talep artınca annesi bu işi büyütmeye karar veriyor ama bunun için daha büyük bir atölyeye ihtiyacı var. O yüzden ailece bir karar alıyorlar. Kızların odası birleştirilecek. Oo. Ve işte o noktada... Dana burada kopuyor kuyruğu değil mi? Dana'nın <gülüyor> kuyruğu çok fena kopuyor. Yani iki kızın açısından da bakıyoruz. Oo. Sürekli çatışmalar oluyor. Uzlaşamıyorlar. Bu arada Jacqueline Wilson'ın benim çok hoşuma giden özelliği... Gerçekten var olan gerçek şeyleri kullanıyor. Yani... Hetaplarında ideal hiçbir şey yok. Yani Hı. anne kızından böyle bir şey talep ediyor ve onun hoşlanmadığı bir takım şeyler yapabiliyor. O annenin zaafları var, babanın zaafları Hı. var. Bir yandan e, çok destekleyici olmaya çalışıyorlar ama Normal bir yandan çok yani. zarar veriyorlar çocuklarına. O arada kardeşler arasında hani birbirlerini bir yandan çatışıyorlar falan Hı. ama sonra işte... Sarılıp e, Ranza'da birlikte uyudukları anlar oluyor. <gülüyor> Sonra e, kavga ediyorlar, birbirlerine zarar veriyorlar. Tipik bir aile yaşantısını anlatıyor ve bütün zaaflarıyla anlatıyor. <gülüyor> e, o yüzden böyle kitabı okurken e, tamam bu Martina Marti e, çok sarsak bir çocuk. Bir yandan diyorsun ki hani böyle bir çocuğun olsa gerçekten hani İnsanı çileden çıkarabilirdi. Ama bir yandan... öyle dedin? <gülüyor> <gülüyor> bir yandan işte onun bakış açısından bakıp anneyle babaya sinir oluyorsun. Böyle nasıl yaparlar nasıl... Hmm. büyük haksızlık. Çünkü çocuklar çok hisseder bunu. haksızlık yapıldığını düşünürler. Aslında onların iyiliği için bir şey yapılıyor olsa bile. Ya bu zaten birinin iyiliği için. Hani hakikaten cehenneme giden yol o taşlarla döşeli, evet. döşeli yani. Evet. Dediğim gibi işte burada bütün bu karakterlerin kılığına bürünüp onlar gibi hissedebiliyorsun. Yani empati duygusunu gerçekten çok güçlü verebiliyor bence yazar. Ve herkesin açısından bakıp olayları tartıp işte ne iyi ne kötü ne doğru ne yanlış bunları düşündür düşündürtüyor sana okurken. O yüzden... Ee, kitap okuyor gibi değil de gerçekten o evin içine girmişim de o ailenin hmm, senin içinde senin en sevdiğin duygu tabii evet, yani o hissi verdiği zaman bana bir kitap gerçekten etkileyici buluyorum ee... peki bu kızlar kaç yaşlarına yani bir ergen bunalımına da denk geliyor muyuz yoksa küçük yaşlarda mı onunla ee, çok küçüktü ilkokuldalar Martina, Marti ilkokulda ablası biraz da hani ergenliğin sınırında ergenliğe hmm. girmek üzere ondan 1-2 yaş büyük Tam şimdi yaşlarını hatırlayamıyorum çünkü okuyalı biraz hmm. oldu Kitabı okuduğumdan beri vakit geçmişti ee, ama dediğim gibi işte farklı kişilikler farklı beğeniler farklı zevkler ve bunların Düşün Hı. ikisini bir odaya, kediyle köpeği bir odaya koyup ya, evet. kapıyı çekiyorsun ve içeride neler olabileceğini tahmin et. Bir yandan uzlaşmak için çok da çaba gösteriyorlar ara ara. Ama patlak veriyor, i̇şte zayıf yerlerden Tabii. inceldiği yerden kopuyor. Sonunda herkesin, herkes mutlu olmuyor, herkes memnun olmuyor ama bir biçimde orta yol bulunuyor. En, en iyisi de bu zaten. Kimseyi memnun edemezsin mutlaka seni rahatsız edecek şeyler çıkar ee, yine yaşamın içinde yani, hep rastladığımız bir şey bu fakat yine de ben, bana hala çok ağır geliyor yani hani odaları birleştirmek çünkü <gülüyor> hani kendi odana sahip olmanın ne kadar muhteşem ne kadar böyle inanılmaz bir şey oldu ben kendi hikayemden hani yola çıkarak biliyorum bu hissi evet. gayet yani yıllar yıllar boyunca benim odam olmadı. Aslında evet. burada ee, tam tersine dönüyor. Evet, yani bana gerçekten acı verdi bu durum yani biraz e, içimi sızlattı gerçekten yani. <gülüyor> bu arada e, Martin'in resim çizme yeteneği Hı -hı. E, zaman zaman yani çoğu zaman alay ediliyor dalga geçiyor ablası dalga geçiyor işte ailesi bu konuda onu çok da beslemiyor Hı -hı. E, ama bir biçimde tanıştı bir insan sayesinde. Onlar da e, onun yeteneklerini görüyorlar. Yani böyle bir tür keşfediliş hikayesi Hı -hı. de var orada. E, farklı bir kaynakla besleniyor o yetenek. E, yani çocukların sahip oldukları yetenekler üzerine de burada bir ve o yeteneklere karşı nasıl yaklaştığımızla ilgili de bir yorum var aslında. Hı -hı. E, toplamda okuması keyifli, e, üstüne düşün Üstüne düşünebileceğim birçok e, konu başlığının olduğu bir roman bu. E, su gibi de okunuyor. E, kardeşimle başım dertte. Jacqueline Wilson'ın yazıp Nick Sherrod'ın resimlediği e, kitabı Epsilon yayınları bastı. E, Duygu Filiz'in Türkçesiyle. E, programımızdan sonuna gelmiş bulunuyoruz. <gülüyor> evet bu, bu haftada programın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça